İkinci, zekat vermeyen kimseye! 33 <gülüyor> ayette, ikiz olarak adını salata ve eti zekata buyursun Allah'ta! Allah vermesin de vermem! Asıldan verdiğince, vermenince zam geliyordur. Evle tokuşup verdiğini yatırana kadar gözün patlıyor! ya paranı veren ana kadar icra katıyor diye patlıyor da Allah direk olarak, Allah, Allah'ımız direk olarak zekatini ver diyor! Sana marasal ne diyor? Kokunu dar duyuyor, çoluş duyuyor. Allah diyor ki, beş vakit namazayı yak diyor, zekatını ver diyor! Vermedim, seni tanımıyorum Allah'ım diyorsun sen. Vermedin mi? Seni tanımıyorum, şimdi endiler riyayet etmiyorum. Kavuşun deyip de yat dediğine genzi mesajı diyorum. Göreceğin azabı görünce, hocayın dediğini o zaman hatırlarsın. İki. Üçüncüsü deyyüs, yani Ehni ve ayarının kötülüğünü bilip de sukut edenlere cennet haramdır. Ailesinin kötü olduğunu biliyor, yılan ana kalandır biliyor da duymazca geliyor sabrediyor, Bunun <gülüyor> ismine deliustiller. Bu da cennet kimseye <gülüyor> haramdır ve giremez. Yeter, burada rica ediyorum. Yeter, yönden zorla tutuyor. Ne yapayım acaba koyasal mola? Saatimiz tez geçer, 17'yi sayamak mola. Aman sayamazsın buradan geç. yaştım haydundan da Atıl sen bir aşkına. <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler konfid etti ya Amin. Emanetin üçüncüsü oruçtan. Oruçtan. Yani bir ay farz olan orucu Allah üstümüze yükletti. Götüreceğiz bunu. Getiriyoruz. elhamdülillah. Allah götürenlerden etti ya Rabbim. Evvelhu rahmetun. <gülüyor> Ersatı hu mafiyatın, ahirı hu etbu minen on günü Allah'ın evvel hu yan kaddeyan rahmetidir. Ersatı hu onundan yirmisi Allah'ın affı mafiyet günleri, binlerce affı mafiyet günleri. Ahirı hu etbu minen miyan, da yirmiden otuzu da. Cehenneme layık olmuştur! Nerede kimsenin Afgan'ını çıkmıştın diye. Affettim, affettim, affettim! İdmi azad ettim! Demir gün elhamdülillah! Yarın şunlar için biraz zor, o bir hadisi okuyayım, okuyayım, okuyabilirsem. An-ebi Hüleylete radıyallahu anh, en-ne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mendan yada kuduzur ve amalı bire, belişe Allah'ı hajetin, fi an yada akahahu ve şerabuhu. Tartir teslim, sahife 301, cilt altıda. Ne için bunu böyle konuşuyor? Adam diyor ki, yarzu diyor. Adam diyor ki kitaptan söyleniyor diyor. Adam diyor ki hikayeler diyor diyor. Adam diyor ki neler diyor? Çünkü kendine başına gelen yok. Şöhreti boyunbükmüş. Bilmiyor, bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor ve Allah kurşunun kendine gelsin. Amin. Peygamberimiz Ebi Hüreyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim ki yalan söylemeyi, kim ki oruç tutanlardan yalan söylemeyi ve yalan amel etmeyi, yalanla amel etmeyi bırakmazsa Cenab-ı Hakk'ın o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına hiç kıymat vermez, iltifat buyurmaz. Yani aç kalmış, susuz kalmış, oruç tutmuş diye Allah ona hiç iltifat etmez. Oruç tutunca çok sevgili cemaat, muhterem, aziz, kıymaklı müminler, Orucu gözde tutacak, ağızda tutacak, kulağda tutacak, elde tutacak, dilde tutacak, ayakta tutacak. <gülüyor> Havasın orucu böyle olur. Hocam oruç ayağınız biz ağzımızı yemiyor. Gözün, elin, dilin, ağızın haramata orucun ağacı duruyor ama meyvasını soğuk vurmuş, odu vurmuş mahvolur. Varıştı Cemaluddin Bey'in şeydaliusa ki ne ki de yalan görüşüyorsa o ok, korkma orucun ağacı duruyor ama meyvasından tek yok soğuk vurmuş fodor olmuş. yer çalmış dökmüş et çok. Bunun için aman ha orucuna elin ile dilin ile ayağınla cemii avzana sahip ol. Dönkü varıs. 8-10 günlük varız ben ne yapayım bunu bir tecrübeyle yerleştireceğiz. Onun için bunadan da geçiyorum. Emaneti ilahiyenin birisi de had Hicaz'a getmek. Hocam Hicaz'a gitmek farz mı? Farz. Beş vakit namaz nasıl farzsa? malın, malın, malından bir hicaza götürüp geriye getirecek kadar havacayı aslı yeden fazla paran bulundun mu, yol selamet oldun mu, vücut sıhhatta oldu mu, vücutta sıhhatta oldu mu, paran da oldun mu, özeline far. Yetmez de hera gencim gelince tutamam, çocuğumu ireyeceğim, <gülüyor> kızımı çıkaracağım. Böyle bahanalarla durursan sonra fakirliğe düşsen yürü yürü, yetmez üzerine farz olur, üzerine farz olur. An a bi huleyle terazi Allahu Teala an.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 Yine Ebi Hüleyra radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki cihaz güneşi Muhammed Mustafa'dan. Efendimiz şöyle buyurduğunu, şöyle buyurduğunu <gülüyor> duydum demiştir. Her kim Allah rızası için haccı der de. Allah'ın rızası için bana hicaz farz oldu, geleceğim der de Allah rızasının yola çıkarsa, gelersen. Ağzıyla söylenecek, kima lafzıyla sevmez. ağzından kötü fena söylemez. Hacı söylemezse veya fena konuşmazsa. Azalar azalarıyla ısyan etmez, günah işlemezse Hicaz'a giden adam birbiriyle düşmez, <gülüyor> ağzıyla günah söylemez, ağzı da isyan etmezse anasından dolduğu gün doğduğu gün gibi günahsız olaraktan haştan göner buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hakkında da yüzlerce söz söylesek tükenmez. Çünkü o iki cihan güneşi Muhammed Mustafa! Onun yaktığı toprak cennetle yaktı. Onun mis gibi kokusu geberi sevil davında. 14 asır evvelki hicretleki girdiği mağaraya doğun girsen Hazreti Muhammed yeni girmiş, çıkmış gibi kokuyor. Arkadaşlarımızdan biri diyor Haybar'dan geçtik geç yok o yollar dağların arasından kapı açını verince içeride bir koku püskürmüştü. O bana göz attı dedi. Yani daha 40, 50, 100 kilometre var yıkana hazmatı Muhammed'in kolusu gelmeye Bu koku sahibini ziyaret etmek, değişti şerifi tavaf etmek, Safa Merve'ye gitmek, zemzemden içmek, Arafat'ta vakfaya durmak, Arafat'ta tek vakfaya duran adamdan birisinin hatırına gelir de, günahım çok aceb, affolunmadım mu ola dese diyor, günahı kebahir sahip olur. Affolunmadık kimse olmaz. Eğer az bulunmadım zannederse, günahete dahi sahip olur. Allah'ın rahmeti kaldırmamış orayı. Allah gidenlere tekrar, girmeyenlere anlayırız zaman nasip eder. Ama hocam, kayıtsız bırakma haral parayla, güzel refitle, iyi la, sevgili dostlarla, hakçı mevzul olarak, Gelip gelmeye nasib eser. Gelin bunu hakimle gitmeye de hacı hacı olamaz, olamaz, olamaz. İlla kadar parasıyla girecek. Hakim olsa bile neyvasız olur, neyvasız varcideyime dülen. Yani ağacı var neyvası yok. Peygamber yüzüne bakmaz. Açıl bir daha sen aşkına! Kelimesiyle evet, evet. cümlemizde husn-i hatimlere tevfik etti yarabbim. <Gülüyor> Hicaz'dan emanetinden sonra da <Gülüyor> beşincisi sıtkı hadis doğru söz söylemek Allah'tan bize emanet. <gülüyor> yalancı şahit diyor yerinde para verir de yalancı şahitlik ettirmek isterse daha yerinden kalkmadan evveli bütün ameli mahvolur, bütün ameli mahvolur. Anladım hocam. Yalan günahı, yalan günah annen şeytanın ne adet diyor kitap. Ne diyor şeytanın lanet denilmez mi ya Yok söylemem, lüfanımızı alıştırman lanete! Besma anasına an, alışır da dilin, bir Müslümana lanet olsun derse, ağzından lanet çıktın mı, o adama layık gelirse bütün semayı arayormuş, gidecek delik yok. Bütün yeryüzünü arıyor, gidecek delik yok. Geriye geldi ağzına sensin melhum deyip giriyormuş. Onun için melun kelimesini haklıya <gülüyor> konuşmayın. Bu dil ejderha olup da seni yutmasın ve cehenneme götürmesin. Onun için Peygamberimiz der mi Bak Hazis-i Şerif'te melunun, melunun kelime yalan söyleyen tek tekrar melun buyuruyor Peygamber. Yalan söyleyenlere. Arasın yalan Allah taşıyanlara. Peygamberimiz başka <gülüyor> günah aramasın diyor. Erden köyden bir laft yar yetin de haber verirse, dost doğru haber verirse, dost doğru haber verirse bu günah kendine yeter diyor. Bir hoca ne diysem böyle din canım <gülüyor> Ben kendimiyim iki can güneşi diyor. Canımız sayıl hadislerinde aynı hadisi isteyenlere gösterdim. Yeni kim ya günah oluyor? O adamın diyor dili doğru muydu bakalım? Devleti adamın lafı doğru muydu? Sizin köyün parça parça idman için mi söyledi belki diyor? Sizin memleketinizi parça parça idman için mi söyledi? Niye söyledin her duyduğunu dilinden atmasan olmaz mıydı? Ne uyardın sen bizi öyle barakıstırdın ki yıprayacak yerimiz yok hiç. Allah bizi affetti ya Amin! Allah! Men ve kilbeten, fevve melkunun selatan bir defa yalan söyleyene dört peygamberimiz, üç defa lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun! O da şimdiden sonra yarada tevbe ettim! Tevbe olsun! Neye seslenmem? Oradan da geçtim. Devam ediyoruz. Peygamber, Allah'ımız, Halid-i bize verdiği emanetlerden birisine kazayı değin. Borcunu vermek! Borcunu vermek! Dükkene borçlandın, boşlandın güç aldın, boşlandın. sağa sola sapma! Seleve neye sapma? Şahide neye sapma? İmanın belli olan bir noktası var! ki kimseye borcun olur da verirsen, ayrıldıktan sonra elden 20 lira, 10 lira aldı bunu unuttuk, halallaşmış da, halal olsun diyor, yani veriyorum hakkımız halal olsun diyor, o hatırına geliyor. Geriye döner gelir de seninle halallaştık, borcumu da verdim ama, Şurda bir 20 lira elde aldığımız o herhalde yazılmamış şu 20 liranı aldırsa bu adamın imanı kâmil diyor kitaplar. Ya unuttu diye üstünden unutmasa dina kitabı diyor muçebel. olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine kitabın 110. sayfasında. ...sâhibü deyni me'sûrun fil-kabîr... canlı sahil hadis-i şeriflerinden naklen kenzül-ülfâna geçmiş. Netv'ün kabrinde boşluk... ...fî-kabrihi lâ yefukkuhu illâ kabâhut deyn... ...kula menâvi hadis-i şeriflerinden yine yüz on binci <gülüyor> <sahibimiz> buyuruyor. <gülüyor> borçlu olarak, olarak vefat edenler, edenlerin kabillerin de elleri omuzlarına bağlanır. Elleri omuzlarına bağlanır, böyle yukarısına doğru bağlanır. Peygamberimiz haber veriyor, edari değinden başka ellerini bir şey açamaz. Onun gereskileri, onun borcunu bilir. Yarasta ne verdi? Şu borcunu alın, babanızın borcunu verin diye de, o borç yerine yerine kadar o kabrinde eli omuzunda bağlı ayağın geçmiş tomruk, tomruk halinde bulunur bülener peygamberimiz diyen. Ah ben desem beni değirmen ister Allah, ben değilim diyen Kur'an ikelim, hadisi şerif, hiç de dışarı çıkmayacağımdur, inşallah. Açır bir daha aşkına! Kelimesiyle cümlemize husna hatimela tevfik etti yarabbim. Amin! Hiyârikum, ehsenikum gaza'a, gaza'a ritbeyni. Yine hemen ağabey hadis sizin bir güzideniz, en iyiniz, çol bir kimse kimsedir ki zimmetinde olan borcu, Hat sahibini incitmeden ifa ediyor. Yani siz ümmeti ashabım, sizin en iyiniz şöyle kimse ki, şu adam ki, borç sahibini hiç incitmeden borcunuz zamanında veriyor diyor Peygamberimiz. Allahımız iki cihan güneşi Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'in Ömrine itibar, Nur'an-ı Kerim'in sınırından, hadisi şerifin sınırından, vakın büyüklerinin, büyüklerinin Muhittin-ül Abi gibi, Mevlana celalettin Rumi gibi, Ba'yizid-i Bastani gibi, mağruf -i i gibi, Efendim, Muhammedist mi Muhammed? Muhammed. Bahayiddin, Ahşibendi gibi, İmam-ı gibi Büyüklerimizin de yüzdüğün cızıktan bizi çıkarma ya <gülüyor> Evet, ifa-i kil, ve mizan. Yani ölçüsü, dartısı insanın üzerine boş. Yani... Ferazısını iyi kullanmak bir adamın üzerine Allah'ın emanetidir. Çıkmayacağın dilini diye çıkacaksın herhalde. Tahammül edemeyim çıkıyorum. Birisi ölüyor adamın kitapta gördüm. Başına varmışlar. Mehmet amca buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden abdühü resulü dilini göstermiş, dönüştürmüyorlar diye. Başka lafı konuşuyor, ne bunu diyemiyorsun diyor. Terazıyla diyor, terazıyla bakkalıdım diyor. Bakkalıdım, şeker, pirinç vesair tartıyordum. Onun tozunu bir gezile misin? Toz ağırlığı kadar hak getirdinmişsin. ne yüktürmüyor diyor, ya çekince böyle metreyi, bezleri, ihliğini koparırsan, da Tarkan'a kirayı koyup öteki gelene kadar hemen dahtar baktım diye verirsen sallantıda kurtulun mu yarın Allah'ın azabından? Ve yürürlü müdafiﬂin azıdına, ıza dergelü ayetin cüretli esenin, nazır oldu. Bir ara itba yapar da, dürüst ölçü dağıtıp kurtar. Kullanmazsan, yarın yakayı kurtarır da. İmamlar güç mü? Ümidim olur Bunun hakkında da konuş. Hadiste geldi ki, hadisin gelini okumayacağım, malini söyleyebileyim. Çünkü vakit daralıyor Allah alem. Kardeşlerimin şeridi bile yetişmiyor. <gülüyor> Hemen devam edeyim ben. Beş haslatı şeytani beş türlü beş türlü ceza verilir. <gülüyor> Peygamberimiz beş türlü beş türlü kötü fiile beş türlü ceza verilir. Dinliyorum hocam. Yani öyle dinliyorum ki bütün vücudumuz benim kulaklarımda. Hamdolsun. Her yerimi dinliyorum. Cemaatimden ben memnunum. Allah da memnun amin, amin. Dört köşe yedi iklim nerelerde lağız verdiyse oralardaki cemaatimden yüzlerce dört yollular namazını terk etmiyor. Bütün o şehvetini koyandıracak. Dergiler ücretti, bütün dünya ait kitaplar aldı, selam ve mektuplarını alıyorum. Allah'ımız buraya da o neşeyi lütfettir! <gülüyor> <gülüyor> Neymiş hocam o beş beli'ye beş zarar? Birincisi, bir kavim ki nafs-ı ederler, bir kavim ki ahdini bozar. Ahd eder, ahdini bozar! Anlıyorum allah Teala anlara adularını tefallüt ettirir. Aduları, düşmanları musallat olur, illa harp edeceğim seni iledir. Yani, konuşmuşken hatırıma geldi, gene söylemeyeyim, Arabistan'a diyorlarımız büyüyen oldu din kardeşlerimize. Lakin o nasıl dirilen adam, Ahdinde Allah'a verdiği İvan Ahdinde durmadı. Komünistlere meyletti. Allah bütün Müslümanları ağlattı onun yüzünden. Kendi ve gördüm radyonun başında ya hönlül hönlül ağladı. Çünkü düşman bir buçuk milyon, kendiler yüz milyonudur. Ahdini bozdu mu diyor Allah? Ahdini bozanlara düşmanı musallet veririm. Düşmanı galip getiririm diyor Allah diye. Anladın mı? Ahdini bozar, seyyid uçup gibi bir zatı bir sene evveli Allah duruyor bil, idam ettiyor, Nasır denilen adam da bütün İslam alemi onun kitabını okuyan hepimizi anladık, Devletiniz bile oraya yazdı, dedi ki Nasır'a rahmet olsun, asanlara lanet olsun, dedi bizim devlet. Yani bu kadar zatları ahdini bozarsa Allah böyle Müslümanları Hacı Öztürk kardeşimiz diyor Şam'ın etrafında birlerce çadır var diyor muhacir gelmiş yalın ayak Araplar soluktan yine basamıyor zavallılar diyor Allah düşmanıla, dâhatla, terbiye yürütmeli Allah'a! Nasıl <gülüyor> boşanayım, vağızdan ben şaşıyorum lan! Oradan çıkayım da ötekine geçeyim. Bu kadar, bu kadar, buyuralım, bakalım. İkincisi, bir kavim ki Allah'u Teala inzal ettiğinin gayriyle hokum ederler. Allah'ın Kur'an'ının gayriyle hokum verirler anlara da fakirlik münteşir olur. Yani Allah'ın Kur'an'ının gayrı hokm bir millet, onlar zengin olsa bile kalbi fakir olur. Doymaz! Hocam sen hiç düşünme, sen kürsüde senden zengini yoksat! Nedir diyorum öyle? O apartman ne yaptıran adam, fabrika ne yaptıran adam, o şirketler de otobüs yürürlen adamların yüz'er bin, üç'er bin lira borcu var. İmlim minim, in Fakirlik değil de bu ne? Başka fakirlik var ayım. Kalbi doymuyor herifin. Oturayım da Allah verdi kadar yiyip demiyor. Gezmiyor, daha gözü patlayacak aydılttan. Geç oradan da. Bir kılım ki, bir kılım ki, <gülüyor> çilelerini noksan kullanırlar, çilelerini terazilerini noksan yaparlar anlara da ah solunurlar, onlara da kıtlık gelir, karine ile ekmek için düzülürler, sonu alamaz, dağılmaya başlarlar. Allah, sileyi, teraziyi düzgün kullana, kullanan Zümre-i Ebrara-i İlhak buyurur Ya Rabbi. Hayır, için konuşuyordum satı. Ve bir ki, zekat-i meryi Anılardan da yağmur hap solunur. Zeket vermezler, yaz gününde yağmur yağmaz. Hoca haram et mi Hocan ne yapsın? Amin, ver diye Zenginler zeketini vermemiş. Allah'ta rahmetini hapseder, bağlar. Vermeyelim, siz rahmete naik değilsiniz! Siz rahmetli insan değilsiniz ki, siz vermediniz benim verdiğimden ben de rahmetimi vermiyorum, diyor Allah. Orman yokmuş da, dağlar şöyleymiş de, cumhuratı bakımından böyleymiş de, onun için yağmur yağmıyor, ona da bir şey bulmaya başlar, kendi kendine fikir kullanır. Ne fikir kullanıyor? Allah kendi buyuruyor Peygamberimiz, nerede zekat verilmedi, oranın rahmetini kesen diyor. Dillerimiz, Baş okuyu kuyu, şişiyor Müslümanlar. Verdiğini de gördün rahmet verince, üç beş sene evveli Hristiyanlarımızın yüzünden yüz senelik cevizleri sen önünde götürdü. Yine o Allah duruyor Müslümanlar. Aynı Allah duruyor yine. Doğru yola gelelim, Allah aşkına. Çok şahadet okutturdum, yine okuyum. Altyazı <gülüyor> M.K. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize Husnu ı hatimeler tevfik etti. <Sessizlik> Niye tekrar tekrar okutturuyorsun, lağızdan olsun, bir hıssa alamazlarsa, bir şahadet okunlarsa, bir kitapta gördüm, yani maritten lehliğa kadar 99 günah defteri olsa tek kabul olmuş bir şahadeti varsa ondan alır gelecek ve cennete götürecek. <gülüyor> Devam ediyoruz. Hudud-u din, evamir ve nevahi. Allah'ın emrettiğiyle, farz. Allah'ın beş vakit emrettiği namaz, farz. Biliyoruz, savun, sabet, had, zeket, kelime-i şahadet farz. Bunları Allah emanet verdi, tekini terk etmeye imkanı yok. Ben terk ediyorum ya, terk ediyorsan Kur'an-ı Kerim, Allah'ın anayasasını çınlayıyorsun, Ana yasa'yı çiğneyenlerin mafur boğazı idama giriyorsa yarın Kur'an'ı kerim'in, hadisi şerif'in, Muhammed'in ana yasasını çiğneyenlerin yeni cehennem olacağını düşün de hareket etme başka türlü. Bu da far, bu da emanet, hujjutu din, dinin hududunu muhafaza, dinin hududunu muhafaza. Nasıl muhafaza? Hayır, cifetten muhafaza! <gülüyor> Bir kardeşimizi çürürük, diyoruz ki, yavrucun ailenin başını ürt, ayağına çorap giydir. Allah aşkına, şetri'l-avret kadınların depeden zırnana kadar farz yok. Filan filan hocanın kızları diyor, uydan geziyor. Uryan gezmiyor, ona günah gelir de, güzel bir hoca da diyor? Satı fealin ulema delilül cuhana diyor. Ulemanın cahillere gelir olur, ne kadar bir hoca günah ederse, derinde bir sigara bulunur da, onun yüzünden, ve taki insanlar da filan hoca içiyor, ben de onu için içiyorum derse, bütün günah o hocaya yazılır. Sen kendini düzelt, Buraya çıkarma! Buraya çıkınca, dediklerin sende olsun da bize tesir etsin! Yoksa tesir etmez, dinin hududunu muhafaza et! Kire ve kerefine, oralar geçmiş efendim, evami ve vahida Allah'ın emrettiğini ile emret, nehyettiğinden de nehiyet. Bu fark senin üzerine! Şahta İstanbul'un e, aklı mükellefin üzerine farz olan şeyi yazarsana 32 yazarlar onlar. Biz 33 yazarız. Niye evri yazılır? Saati dört farz. Daha çok ya. 33'ünü bir araya topladık biz. Onlar da 32'sini toplamış. Bir bir adamın üzerine teallüm etmek ya farz olur ya olmaz. Usul yerlere geliyor. Emridir maruz, tüm iyilikle yavrularına, komşularına emretmek, kötülükten leh etmek herkesin üzerine faz. Onu yazmışlar onlar. Komşuna şu iyiliği yaptırmazsan, hocam burada söylemeyince nasıl meflunsa sen de komşumdan öyle mefruysun. Hocam ne, ne lazım benim canım, sakın Ziya Paşa demiyor mu? Bizi ilk şey mahvetti, ne, ne lazım, ne ne gerek, bana ne? ya bununla mahvolur diyor Ziya Paşa. Yani ne, ne lazım, ne, ne gerek, bana ne? Bununla mahvolurlar. Peygamberimiz de ne buyuruyor kumalarına? Bir insan vapura girerse, Vahpurun dadarını bir adam oyarsa, içine su giderse, bilmeden evveli gören Müslümanlar varır da ona yumruk da ha, vurmaya başlar. Gelmiyor arkadaş, ulan vahpuru geliyor valla, hepimiz suya kalk oluruz. Ey Müslümanlar diyor, siz İslam vahpurunun içerisindesiniz, sıratı görmeden cennete gireceksiniz diyor. Allah'ımız, peygamberimiz bize, camiye dolacaksınız, iman yolundan, mühezzin gerisinden, sırat nereydi, yarabbi görmedik, beş vakit namaza devam ettiğinizden, İslamiyet'i iyi muhafız ettiğinizden, göstermedim diyor Allah. göstermedim. Kuldan ince, kılıçtan keskin, gidenin karanlığından karandı da, Allah, sizin için öyle değil, siz eşküyalardan değilsiniz. Yemekki vapur'a binen vapuru dielen adama varın kafasına yüklerim suya batacak diye. Öteki öteki namazını geçilir kene, öteki orucunu yer öteki milletin ağzına yüzüne sattılar kene. Öteki fenalık yapar kana, o kumar vol nar o hırsı içer kana, o namus-i kut yapar kana. Sen gibensin, vapurun geriniyor cehenneme gülersin. Vapurun geriniyor, müslüma Allah'ın azapları yağdığında, gördün gök feşeğeri iklimda, zelzeleyle sarılıp da mahvolanları. Ruh kaldı, telaş bulursana, ya Rabbi, niye bunları böyle ettin diyor. Yetmiş bin kişi teyatçüt namazı kılardı, rivata ürenler azdı. çoklar ağzın kafasına vurup da ıslah için o memleketi mahvettin diyor amla. Allah. Sıkıntı yede yede, yede basına geldi değil mi? Ona sabrettin, abinin çocuğuna dümedin, komşuna dümedin, şimdi senin kızın ille ben gör, ili atak giyeceğim diyor. Dile kurtuldu hanı. Yakanını kurtar! Geldin vapuru bir kere, geldin! Bol artık sıra su girer, yarın cehennemin birbirine kadar çekersem o zaman görürsün. Allah cümlemizi ıslah etti, Allah! <gülüyor> Hocam, emri bil maruf nehyi anil münker! Şöyle, iyilikle emretmiyorsun, okuyun! tek Zahmet ettim bugün size. Delilül hayri kefaili! Ve bir rivayetim, ikinci rivayette, اَبْدَالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِدِ Ümûr-ı delalet eden kimse, o hayır işleyen gibi mecbur olur. İyilikle emr de bir çocuk onun iyilikle emrettiği kitabı, din kitabını okursa, onun okuduğu müddetçe o kitabı satın alıp da vermese bile, onu ayıttırdığı için bir misli sevabı onun üstüne yazılır. Şu canini yaptırmış bir salan çöpü kadar yardım edenlere bütün hayrete yardım edenlerden Allah razı olsun. Amin. Bunun içinde ne kadar namaz kılınır, kabul olursa bir misli bağırtlak kuşunun yuvası kadar yardım edene o sevabı aynen yazıyor. Hoca Ahle'yi yapanlara ne uğruyor ya? Hazüney'i yapana, ya? yapana ne yapıyor ya? Sinanay'ı yapana ne yapıyor ya? Üvuhale'yi yapana ne yapıyor ya? Ola içinde ne kadar fuhşiyet işleniyorsa onu ilk yapanın defterine yazılıyor. Ne kadar yapılırsa ötekinin günaha aynı, bir misli onun üzerine yazılıyor. Künde al defterini doldur, al! Sen sebep oldun bu işe. Baban kürsüden mi düştü? Ne alacak, düğün deyip üste işti, iç deyip ama onu Filanın çocuğuna filanın çocuğuna ben bellettim. Onlar kadar üratı içerse bir misli günahı senin babanı boynuna. Ne olur üratı içme de. Tövbe tövbe tövbe ya yarabbim. Üratı bir kimse şişesini ele alırsa ağzına götürmeden içinden imanı diyor ki Allah aşkına, dökme benim üstüme, iman diyor ki ben çıkayım da öyle iç. İman gölge gibi kalıyor üstüne, imansız olaraktan olur akı içiyor. Zinaya kuşanı çezerkene beraber, yerimdür ziyve zina yürücense, buraya çezerkene beraber, dur diyor zina etme, ben içinden çıkayım diyor iman. İman kırge gibi kalıyor da öyle zina. Allah gösterme Müslümanlara ya Var değil varız veriyorum. Olmasın diye veriyorum. Bilmiyorum ben kimseyi tabi. Allah gusurumuzu affetti ya Rabbi. Amin. Daha devam ediyor. Daha devam ediyor. Evabir ve nevahi Cenabetten gusul de üzerine farz. <gülüyor> Cenabetten gusul de üzerine Hırtla anlığa var iman dolu, hiç korkma geldiğinde! Yani imanımda benim aceb nasılım ola, deyip şüphen geliyorsa, böyle cünüp olunca guslenene kadar işin bitiyor, darlar üstüne yüklenmiş gibi oluyor mu? Oluyor elhamdülillah! Korkma! Hırtla anlığa var iman dolusun elhamdülillah! Vücdem geldi mi onu veririm! Yani, Güçlendmez de o alemlerin, o rafaların, o Şiilerin peygamberimiz biliyor, ülkenin 73 fırkaya ayrılacak, 73 fırkaya. Bir tecihi ehli cennet, 72'i ehli duyuyor. <gülüyor> Aman hocam biz var mır? O biz o fırkada yer, hamdüllah. O bir fırkada biz var. <gülüyor> O fırka hangisi ya Rasulallah diye sordular. O fırka benim ve ashabımın, ehli i sünnet vel cemaat, benim ve ashabımın, Kur'an'ın ve hadisin yolunda yürüyenler, kurutulacaklar, cennete dahil olacaklar. O dört mezhepte olan yani şafi, Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli hak olan mezhepte, onun halidi, o aleviler, o rafazılar, o şiiler, o ruhiyeler, o ceberiler, o ganiler, o sahiller, onlar ehli? i Onlar bize diyor, bir defa desin kulağın duymaz ki, kulağın burada olunca. Kulağını duymaz ki elhamdülillah! İçimize iman kök salmış elhamdülillah! Elen tera keyfe daraballahu veferen kayyibeten keşeceretin kayyibetin asbuha sabitin veferuha bissema buyuruyor Allah! Kullarımın darb-ı misal ederek hurma ağacından elma ne olursa olsun ağaç ağaç gibi kökü imanın kalbini tutmuş dalları da gözlerinden ellerinden ayaklarından belli. Neli belli? Nasıl sürmüş? İmanı var da onun için zekat veriyor. Yani Eli, bak elinden fışkırmış iman. İmanı var da onun için oku tevhidi! La ilahe illallah. Allahu er-rasulullah. Kalbiyle tasdikle yıkar, <gülüyor> kalbine tasdik tasd ediyor. Korkar mı o isminden artık? Hal hal değildir. Sümme sümme elhamdülillah! Onun için böyle fena mezheplerde ve olmadığımıza binlerce Rabb'ımıza şükür elhamdülillah! Aleviler ne dedim de söylemedim, onlar der ki o kafirler, der ki, dinsizler der ki, Peygamberlik Hazreti Ali'ye ya Hazreti Muhammed haksızlığıyla elinden aldı. Bak şu kafirin yediğine bak ya! İki cihal güneşini Allah, taaa! İlk işte, kendin nurinden aldı. Bütün kainatları onun nurundan hak etti. Annenin kelinden hak etti Bütün mevcudat Hazreti Muhammed'den oldu. Mevlât el-evlâd. Ya halat el-eflâk buyurdu. Yahil gönne yahi bir yüy, yahil gönne bir yüy. Binlerce ayet Hazreti Muhammed hakkında inazına böyledir kafir. Der ki bir heba hıyar götürürcüm diyor. Ondan biri düşmüş pis olmuş. Bütün helbelattı hıyar yum diyor. O bir hıyarım yum diyor. Bunu onun misal veriyor. Yani cünüb olunca o katil yarılmış yum bütün kusulmadan Allah cünüb en şapta aru buyuruyor. Cünüb olunca cemaatle tabah olurun. Çünkü o meni çıktığı zaman vücut terler. Terlediği zaman vücudun eee manevi olarak ben yani şöyle söyleyeceğim. Doktorların ne dediğini Hava alan menfezler kapandığı için, tıbbi olarak kapandığı için husle Allah emrediyor ki, onların sığhata kavuşsun diye. Yani uzun zamanında Allah unutulduğu için, bütün vücudu onun için cünüp oluyor, baştan ayağa husletmek farz oluyor. Hemi mübarek tedahhur edin diyor Allah, burnunuzu, ağzınızı, cemiz vücutunuzu tepeden tırnağına inna koyacak kadar yer kalmadan kusudun diyor da o kafir de böyle diyor, bu ara müslümanlar şimdi hocayı dinlemeyenler dinleme, kaçıp kahveye sokulanlar onu dinliyor, seni dinlemiyor imanını, itikadını vaktiye verip makluluyor Allah'ımız kurban olduğum Allah gençler sizin gözünüze bakıyor kuzum biz, işte en güçlü kocamız, beni 50'ye gördüm, 50'ye geldim, yetiyenli bütün ihtiyarlaşmış, bu canıyı kim kolturacak, bu vatanı kim muhafaza edecek, bu dini kim elimde tutacak? Sizin gibi göçlere, ya bana biz geliyor ahiret hattınız, ne dediniz yetti bizim! Onun için hıfbını, naradını, farkını, sünnetini belleri ahirete girerken 100 ay ile git inşallah! i̇nşallah. 30 gündeki verdiğin bağızı bugün hormadan, gökbeşeden gelen tabuzandan, yahyanulen, demirinden vesail yerden gelen insanlara bahşiş olarak bir ay verdiğim bahşedeyim de varsın güle, güle geçsinler inşallah! İlle daha! Velahut velahut müzün kulakta emanet. kulak emanet olur mu cahalet? Kulak emanet. Lağız dinleyecek, Kur'an dinleyecek, zikir dinleyecek, kol dinlemeyecek, kıymet dinlemeyecek, karkı dinlemeyecek, iftira dinlemeyecek, ismah dinlemeyecek. Onlara harcar da bu kulağı, o karkıya niye harcarsan, huzur ilahiyede benim emanetimi ne diye yakanı ders alalım mı? peygamberden Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, kitabı kavmına tebliğ ettin mi, ya Musa, ya İsa dediği zaman Allah'ın korkusundan diyor, Oca peygamberlerin ter yerine yüzlerinden kan diyor kitaplar. Allah'ın huzuruna diyince, ol benim emanetlerimi yettin dediği zaman insanın yüzünde hacalet nari cehennemden zor. Utanma nari, yani bir adam zina ettiği Fena yok yaptığı kadınla getirsem şuraya yerlere geçemedi. Yerlerle hadis alalımıdı. Öldümdür. Allah'ın huzuruna yatı içtinse o şişeyle varacaksın. Sıhara içtinse onunla varacaksın. Hırsızlık ettinse seni götürecek kadar sırtına kuvvet verecek. Devlet aldınsa o omuzunda olarak varacak. Elin bir bir karış toprak aldınsa Yedinci kat yerin güne kadar boğazına takılacak Allah'ın huzuruna onu olabarecaksın. Onu için kurban olurum Allah. Bizi doğru yoldan çıkarma yar. Ne olmasa burada ben de senin gibi keyfi bilirim. <gülüyor> yahut ağin, <gülüyor> yahut üzül, yahut yet, ricin ve karın bunlar emanettir. Demek göz de emanet, göz! Zina-ül ayneyn gözlerin zinası hayırlıkla elin ırzına bakan! Hazreti Osman-ı ziyaretçisi geldi, içinden birini zina etmiş, değil mi dedi? Haşa ya Osman, vallahi biz zina etmedik. Yok siz etmemişsiniz de, birinizin gözü etmiş. Benim gözümdeki keramet ve filaset görüyor, diyeyim mi tövbeydeniz mi dedi, hepimiz birden tövbe olsun dedi. O zat dedi ki gelirken bir kadına baktım, yeniden bir de şehvetle bakmıştım diyor. Şehvetle baktığın gözüm zinadır Müslüman. Allah aşkına, din kardeşinin ailesi, namusu, varlığı, niçin bütün emanettir. O oh, um, seferberlik, benim Kıbrıs'a Onun komşum emaneti sana düşseydim. Yüzüne, namusuna, tasallut niye ilerdin ona, bakar mıydın? Elbette bakardım, niye gözüm geçerken, yerin yüzüne böyle dikilip de bakıyor. Bu da emanet diyor Allah, bakmayın bunların diyor. Bak kullarım, daha yet! Zina-ül lisan el fedam, lisanın zinası cahiz olmayan telamı söylemek! Yani elin ırzını yanına almış da tıpır tıpır konuşuyor onu bulan. Aynı zina, bir zina etmiş gibi günah. Ne olurum bre hocam sen? Hiç ben bilmiyorum, bak sahife 122. Kenzül İrfan, Cavus Sahil hadisi şeriflerinden okuyorum. Bula böyle, elinle zina etmesin diyor Peygamberimiz. El zina var mı? Elin kabiliyle tokalaşın, şimdi onu medeniyet sayıyorsun ya! Elin kabiliyle eli sana gördün mi? ondan sıcaklık iki tarafa şehvet lazım mı? Zina kuz gibi güne! Yapma diyorum ben sana, zararlı yeri haber veriyorum. Niye bağırıyorsun ya? Evtelenmiyorsun da, yalnız gözü artık bir adam kır adamın eskiye düşeceğini görürse, bir şeyden aşağıya yuvarlanacağını görürse, arman düşmedin! Arman düşmedin! Ne bütün böyle diyor? O bunu diyor. Hocam sana yirmi iki gündür, böyle 20 gündür dağız veriyor, şimdi kış gününde fandesi da. Yani bana bir şey versin desa, başka çok yere giderdi de oradan doldururdu tüplerini. Komşuma lan yere de saydam olsun dedim size, Allah rızası için. Yani Cirelli'ne bu hududu terk edenler düşeceğini gördüğü için, Orada söz verdim, sükürtü konuşurum dedim, kendimi yormam dedim, şimdi boğazım tahammül etmiyor, sükürt edindim, boğazımdan bağlılık geliyor. Bunlar hakkımızdan oluyor zaten, ben bilemiyorum. İradem elimde olmuyor, teypede iyi varmıyor, iri de çıkmıyor, sözümün tadı da olmuyor. Bunları hep bir halde yine bağlık içimden geliyor, benden geliyor. Sanki gözümde Allah'ın, gözümde Allah'ın, bütün vücudum da Allah'ımın. Yani siz tesir aldığınız, hoşlandığınız bir şey varsa Allah'ımızdan gülüm onu. Bir kusur var, bir günah var, bir suç varsa o suç benimdir çünkü. İyi okuyamadığım için, iyi denliyemediğim için kusuru ben ediyorum, kusuruma kalmayın. Böylelikle bitiriyorum, daha tükendiği yok kendinin, çünkü teyplerine bütün şey bitti, sallı ve selam ve barik ale ashrafin nuri jami anbiya'i ve'l mesalim ve'l hamdulillah rabbil alamin amin ya mu'in amin bi hurmati ta ha ve yasin amin auzu billahi minash shaytanir racim amin bismillahir rahmanir rahim elhamdullillah ehli istam olduğunuzu Yavirlere böyle toplandığımıza elhamdülillah! Aylin. Muhammed ümmeti olduğumuza elhamdülillah! Aylin. Farz olan oruçları tuttuğumuza elhamdülillah! Aylin. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetül müttakî Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulina Muhammadin ilahi ilahi. Rabbis sammi bi joudika wa ya rabbi. Ya zin qurbati bi Ya ilahi. Amin. Ya ilahi. Huslan, ver ya rabbi. Amin. Kastınızı müstakil et ya Rabbi. Dâge'nin selametini, rüyetini, çağrı yâri güziğinin sohbetini, dâri cunanda nasip et şiddetini, kalbimizin zulmetini, evli kıyametin mihnetini, cümle ehli imandan müberra et ya Bekerat-ı zamanlarımızda rahmet meleklerini irsal ettirerek, Amin. ruhumuzu ihraç ettirerek, âlâ-yı illiyyine tarafı ruhlar gibi ikram ettirerek. Amin. Ve erâtı ve şeytanın irvasıyla irtikâb etmiş olduğumuz cümle ıfyan ve sildirerek hasenata teddül ettirerek. Amin. Hasenata teddül ettirerek. Amin. Et, şu cami-i şerife ve cemi camilere cam olan ve rahmet-i ilahi boyun bükenleri mesrur et yaratmı ya nul et yaratmı ya canlarımız hulguma gelip el el ile ayak ayağına cenni alza birbiriyle ile ve da el bırak dediği gün gözlerimiz semaya dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah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 hain et ya Rabbim şevketi ikballarını el yerim el kıyam, daim et ya Rabbim bütün memalukül islamiyyeyi mahtu kalaban taunü lebaden ve günle beladan masun et ya Rabbim emraz-ı şettaden şemate-i adaden ve günle beladan masun et ya Rabbim asatü islamiyemize selametle ihsarlık ya Rabbim, damlara yasalıp, toprağa düşenip, ataşı firkatla ciğerleri büyan olan ana kuzularımızı perişan etme Amin. ya Rabbim. Kafirlere fırsat verip sevgili bebeklerimizi kafirler şimdisine taktırma Amin. ya Rabbi, Sevgili namuslu kapılarımızın üstüne komünist bar şapkası taktırma Amin. ya Rabbim bi etlerim olma, ben de ikazim olma, duruşum Nuri... olma, duru. Ne olma? Kufarı, kahirsarı, kahire ismila, kahire et. Kimin şeylerini mi açtı Mallarını mal galib ete nasıl? Çünkü yalnız is. Kam aleni olan Türkiye'nizin birinci düşmanı Makalyosu Gahars binler Gahilet yaradır Yed köşe yedi iklimi bozmak Fil feyrinde ve niyetinde olan o kafiri Muz gahilet yaradır Devlet-i Kadir Pürşeren İvan Ramazan hordadır Kur'an'ı bizim hurratına. Abu Sübyan hurratına. yavrularından diğer gelip bir yan olup kahveden, kasleden, getiren babaların yavrularını yakın günde ıstahip. Istahip! Istahip ya Bebeğin yarısı bulunmayana hayırlıysa hayırlı evlat, lütfet Ne olur lütfet ya! Ayy! Habibi horda, evlayı kadir horda! Labilir de suallarımızı asabet ya, yani. defterlerimizi sardan lütfet ya, yani. inzanda sevabımızı alır ya. Yani. Şeytan bir tarafa geçer, Muhammedimiz bir tarafa geçer. Feriqlik fi cennet ve fi ulfis cehennemdir. Cennet fırkası, cehennem fırkası birbirinden ayrılsın emri verildiği gün. Ne olur? Kurban olduğum Allah, bizi Hazretimiz Muhammed memleğin fırçasından etekler <gülüyor> onu fırçasından etekler <gülüyor> amin şuraya gelirken azalar gibi günahlarla geldik ilahımız affet amin <gülüyor> ne olur affet <gülüyor> ramazan-ı şerifte bir saatinde cehenneme layık olmuş ye nişkin kişi affederim diyorsun. Benim günahım çok çok yaralpte. Ne olur affet canım. Ah, Eşciliği uzmanız olan Hazreti Muhammed orda. Hazreti Muhammed'e karşı olan sizim muhaddet orda. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa'nın torunları her berada, bir içim sın yerimde, hakkın helal olsun denildiğin Hasan Hüseyin hordetine hücağız edildiğin. Canide, canide Kur'an-ı Kerim okurken geri kapıdan kısırıp Kur'an'ın üstüne şehit ettirdiğin Hazreti Osman Hordetine hücağız Camiye giderken, edilmürlüğe karnını kaldırdığın gazlatı onar horbetine Amin! Her yerde Refik'in cezittiğin, Karda Refik'in olan, olan Karda Refik ettiğin, sırtlıyı bir alzanın, ayağının altını Ejderhaya sokturdun, onun horbetine bizi affetler! Amin! Alemine rahmet için halkolunan olunan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimizin hürmetine kusurlarımızı affet ya Rabbi vesileyi uzman hürmetine Hazreti Muhammed hürmetine Hazreti Muhammed'e karşı olan sırri muhabbet hürmetine ya Muhammed ya Ahmet. Ya Ebel Kasim, ya sahibi şefaati vel bürhan, el aman el aman, biz gariği Bahri ısyanız ya Rasulallah, haki şerifin ve mütevessil, dergahi hudayız ya Rasulallah, ittibai sünnette <gülüyor> aciz ve hem yüzü karayız ya Rasulallah, Fırkat-ı Can dodağa geldi Terahüm ya Nebiyyallah Alemine çün rahmet Olupsun, niçin bizden feraat durupsun Gerçi garigi deryayı Günahız ya Resulallah Velakin lütfi İhsanına muhtacız ya Resulallah, şefaat Kıl, şefaat Kıl, şefaat İsteriz biz ravzandan Bir himmet, Allah Mansur men nasarat din, rahzil men hazelat din, Allahumansur cumhuriyetel Müslümanin ve asker al muhpidin, ve etbuç ceha ve selamet ve alaafiyet علينا ve al alhucat ve alhuzat ve almusaflerin ve almukimin ve aljamat alhazirin ve alghaybin, fi berrke ve barke min um. محمد عليهم أجمعين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وسلامة على الحاضرين وسلامة على الغائبين والحمد لله رب العالمين رزق الله تعالى الفاتحة.